el-gami okuduğumuz okuyacağımız hadis-i şerifler Ahadis kitabımızın 90. sayfasının sonundaki on altıncı hadis-i şeriften başlıyor, devam ediyor. Efendim, yeri burası, yeri bilinsin. Okuduğumuz bilinci hadis-i şerif bugün kadılarla, hakimlerle, adaleti icra etmekle, karar vermekle vazifeli insanlarla ilgili bir hadis-i şeriften başlamış olduk. Efendim, e, beyhaki ve hakim müşterirekinde İbn-i Ebi Evfa radiyallahu rivayet etmiş. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem İnnallaha ma'al kadı Allah kadı ile beraberdir. Hakim ile hüküm eden mahkemede kararı verecek olan, adaleti icra edecek olan kadı ile beraberdir. Yani seviyor, onun yanında yer alıyor, mükafatlandıracak, iyi. Demek. Mâ nem Şartı ne? Mâ nem yecûr. Kadı, cevri, cefa yapmaması şartıyla. Kadı efendi, hakim efendi, adaletsizlik, cevir, cefa, haksızlık yapmaması şartıyla. Allah onunla beraber ama bu şartla beraber. Eğer adalet yapacaksa beraber, yoksa rüşvet alacaksa, Haksız iş yapacaksa, cevir edecekse, bir tarafa zulm edecekse değil. O zaman yanında değil. Feyza care, hakim cevir etti mi, zulmetti mi, haksızlık yaptı mı, hükmünü adaletle vermedi mi, beri allahu minhu, Allah ondan beri olur. Uzaklaşır. Onu bırakır. Ondan himayesini çeker. Gitti. Kadı efendinin Allah'la beraberliği kalmadı. Allah'ın ona sevgisi, yardımı kalmadı. Ve ezzemehuş şeytan ve onu şeytana yapıştırır. şeytanı ona yapıştırır. O şeytanla beraber olur. Allah çekilir yanından şeytan gelir. Ne kadar büyük bir değişiklik, ne kadar korkunç bir felaket, ne kadar kötü bir durum. Şeytan çok çirkin bir mahluktur, çok çirkin bir sureti vardır, çok korkunç bir mahluktur, çok tehlikeli bir mahluktur, çok kötü niyetli bir mahluktur. İnsanı cehenneme sok sokmak istiyor, şaşırtmak, sapıtmak istiyor, Allah'a isyan ettirmek istiyor, yanlış işler yaptırmak istiyor. Şeytan bizim Allah ihtar ediyor, hepinize, hepimizde bildiriyor. İnne şeytanileküm adıblun. Şeytan sizin düşmanınız, düşmanı gelecek size. Fırsat kolluyor, etrafınızda dolaşıp duruyor. Kurdun kuzuya saldırmak için etrafında dolaştığı gibi etrafınızda dolaşıyor. Bak atlar üstünde yer sizi parçalar, Mah mahvolursunuz diye Allah onun düşman olduğunu bize bildiriyor. Peygamber Efendimiz iftihar ediyor. Var mı böyle bir düşmandan haberiniz? Var mı böyle bir düşmanla? efendim tayakkuz haliniz var mı böyle bir düşmana karşı devamlı uyanık olmanız var mı böyle bir şeytan e, düşmanın karşısında aman aniden saldırmasın aman beni tuzağa düşürmesin aman beni mahvetmesin diye bir pür dikkat böyle bekleyişiniz var mı yok böyle bir düşmandan haberiniz var mı yok böyle bir düşmanın düşmanlığını hissediyor musun yok keyifli yapıyorum her yaptığım şey Zaten şeytan insana günahı keyifli yaptırır. Zevkli yaptırır. İşi içene sorsan ne, sev ne zevkler ne sefalar var. Dans edene, çengi oynatana sorsan aman ne kadar tatlı gazinolar. Aman meyhale ne kadar güzel. Aman. Aman efendim. Şairler şiirler yazmışlar. Efendim, kasideler döktürmüşler. Efendim ne medikler yapmışlar? Ne günahları met etmişler şu dilleriyle? Şu kalemleriyle Allah'ın günah dediği şeyleri nasıl met etmişler? Nasıl şiirler dizmişler şöyle? Satırlar şeyler. Neler neler. Kimse farkında değil düşman düşmanlar Ya içinden oyuyor. Seni mahvediyor, içinden yiyor, bitiriyor. Eş mikrobu var senden yere gidiyor musun? Aslan var, kaplan var mikrop var salgın hastalık var düşman var tuzak var efendim, PKK var anarşist var tehlike var bomba olabilir diyen yere gidiyor musun? yok ben aptal mıyım hocam? E, aptal değilsen şeytana karşı tedbirini al madem o kadar akıllısın göster açık gözlüğünü şeytana uyma şeytana kalma Allah yolunda yürü Allah'ın emrini tut şeytanın vesvesesine kapılma şeytanın aldanma, aldatmasıyla aldanma ''Nereden anlayacağım hocam ben bunu görmüyorum ki, nerede bu?'' ''Nereden anlayacağım ben bunun şeyini?'' İçinden sana duygu gelecek, fikir gelecek, çaktım.'' diyor yani Ne çaktı? Şimşek çaktı kafasında. ''Anladım.'' diyor. ''İçimden öyle geldi.'' diyor. ''İçimden bana böyle, bir ses bana böyle dedi.'' diyor. Bak ne diyor mesela? Hastanın birisi geliyor bana şikayet ediyor. ''Hocam'' diyor içimden bir ses bana intihar et, intihar et, intihar et diyor bana. E iyi bir şey mi? Değil. İntihar et diyor diyor. Tatlı gösteriyor işi diyor. At seni balkondan aşağı İntihar et. Allah Allah. Bak şey sana. Nasıl dobra dobra? Dobra dobra kandıramazsa dolandırarak kandırır. Dolandırarak kandırır. Aldatarak kandırır. E peki ne yapacağım ben? İçinden gelen seslere vesveselere, düşüncelere karşı uyanık olacaksın. Şeytandan olabilir. Bu Rahmani mi? Rahmandan mı? Şeytani mi? Şeytandan mı geliyor? Bir fikir geldi aklıma, efendim, namazı amuda kalkarak kılacağım ben. E herkes ayak sıkılıyor sen niye böyle bak, işte tefesi üstü amut üstü? İçimden öyle geldi. Şeytandan. Nereden şeytandan olduğu belli oluyor? Resulullah'ın sünnetine aykırı. Kur'an'a aykırı. Efendim böyle yaparsam çok iyi olacakmış gibi geliyor. İşte şeytan öyle güzel gösterir. Ambalajlar güzel gösterir. Öyle yaparsan iyi olacak gibi gelir. Ha, şeytandan kurtulmanın bir çaresi neymiş? Kur'an'ı iyi öğrenmekmiş. Dinimizi iyi öğrenmekmiş. Dini iyi öğrenirsen bu Kur'an'a aykırı. Bu hadise aykırı dersin. Anlarsın o zaman öyle herkes keyfine göre ortaya bir koymaya kalkarsa bu insanlar öküze de tapar, eşeğe de tapar, ata da tapar, ite de tapar, puta da tapar. Tapıyor. Yani, kuru bir laf değil benim söylediğim, fiilen tapınıyor. Kimse puta tapıyor. Hem ata tapıyor, hem ite tapıyor, hem puta tapıyor, her şeye tapıyor. Demek ki içimizden gelen sesler şeytandan olabilir, nefisten olabilir, tehlike oradan gelebilir. Aman, dikkat. Aman. Ölçü nasıl? Nereden? Ölçü Kur'an-ı Kerim'den. Şeriat'ten. İlim öğreneceğiz, ilim. Hepimiz İslam'ı öğreneceğiz. Elhamdülillah ben Müslümanım hocam. İyi, maşallah, maşallah. Allah nazardan saklasın, Allah daim eylesin, pek güzel, maşallah evladım da, kardeşim de, bacım da veya teyzem de, amcam da, neyse, pek güzel, pek güzel de, işte bakalım yaptığım doğru mu, eğri mi? Kur'an'ı, Kur'an'ı uygulayacaksın. Kur'an'ı aç, oku, uygula. Hadis-i aç, oku, uygula. Bunlara bize anlatan fıkıh, ilmihal kitaplarını, büyük alimlerin kitaplarını aç, oku, uygula. Dinini öğrenmek zorundasın. Nasıl millet daha çok hediye veren gazeteyi buluyor, gidiyor? Nasıl malın ucuz ve iyi olan yerini biliyor? Nasıl baklavacının en iyi baklava yapanını arayıp buluyor? Ara sokakta hanın üçüncü katında olsa bile? Nasıl keyfinden, keyfinden uygun şeyleri nasıl buluyor? Ahiretine uygun olan şeyi de arayacak, olacak muhterem kardeşlerim. Şeytana uymayacak. şeytan şeytane leküm aduvun fettafizuhu aduvun. Şeytan tabi insana çok çeşitli suçlar işlettirir, günahlar işlettirir, haramlar işlettirir. Tamam. Bunların karşısında yapmayacağız, direteceğiz. Ayetlerin emirlerini tutacağız. Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerindeki tavsiyeler tutacağız. Biz burada hadis dersi okuyoruz yani Peygamber Efendimizin hadislerini okuyoruz. Eh inşallah Allah fırsat versin bir de ayet dersi koyalım haftanın bir gününe efendim bir camide de inşallah ayetleri de okuyalım bir camide fırsat olsun inşallah fıkın ahkanını da okuyalım yani dinimizin emirleri yasakları nasılmış öğrenelim. Eh hocam yani biz senin keyfin gelecek de efendim tefsirden bir ayet okuyacaksın da, efendim, fıkıhtan bir sayfa açacaksın da, üç tane ahkam okuyacaksın da, onun bekleyeceğim? Beklersen zarar eder. Bekleme, sen evinde al bir kitap, okumaya başla. Çoluk çocuğunu da topla, çocuklar, bir saat fıkıh dersi var akşam. Var mısınız? Sevap! Oturun bakalım, hanım sen de otur. Burak bulaşıkları, ben yıkacağım. Söz ben yıkacağım, sen bu hadis dersini dinle, bu tefsir dersini, bu fıkıh dersini dinle. Bulaşıklar bende. Çamaşır bende. Her şeye değil Ne olacak? Yeter ki sen Allah'ın emrini bil. Otur bakayım şuraya. Ben senden şimdi ev işi mev işi istemiyorum. Gündüz yapsaydım. Şimdi ilim öğrenme zamanı. Bir saat şey, Kur'an efendim bir saat hadis, bir saat şey neyse. Dinimizi tabii her gün böyle öğrenirsek birikir. Her gün öğrenirsek birikir. O zaman biter. Bir gün gelir bak benim arkadaşlarım vardı burada hemşeriler, Akşehirliler, Konyalılar, bilmem neler, kaç defa Kur'an-ı Kerim'i haftada bir toplana toplana bitirdiler? Kaç defa? Sen Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okudun mu hiç? Söyle bakayım. Kendi kendine sor, bana cevap verme. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona bir okudun mu manasını? Hatim indirdin, tamam. Ama anlamadan indirdin. Anlamadan indirdin. Ne manaya geliyor? Söyle bakalım. Burası ağlanacak yer mi, gülünecek yer mi? Söyle bakalım. Yemme yefur yetirru'l mer'u min ahihi, ve ummihî ve ebîhî ve sahîbetihî ve benihî li kulli minhum yemme izin şey'nun yunihî. Hadi bakalım ağlayalım mı gülerim söyle bakalım. Ağlayacağız. Ne diyor? O günde kıyamet gününde yetirru'l mer'u min ahihi. Adam kardeşinden kaçacak da yetirru, firar edecek. O gün de ki, kardeşinden firar edecek insan ve ümmihi ve ebihi, anasından babasından kaçacak. Neden? Evlatlık yapmadığı için. Anası babası davacı olacak diye, şikayet edecek Allah'a diye. Ve sahibetihi ve benihi. Karısından kaçacak, çocuklarından kaçacak. Kocalık vazifesini yapmadı, babalık vazifesini yapmadı diye. O gün ne zor bir gün olacak. Hadi bakalım gülecekmiş gülecekmişsin, gör bakalım. E, kimse bir şey bilmiyor. Nihlak değil Cazeman Hoca. Ölüm ayetlerini okuyor. Efendim bilmem cenazede efendim e, bilmem başka şey okuyor. Bilmiyor. Arapça bilmiyor. Ahkamı bilmiyor. Kur'an Olmaz. Bak Cuma günü uzaktan biraz parazitli oldu konuşma ama yeminle söylüyor Hasan-ı Basri Hazretleri. Yani ben bir harfini bile eksik oldum, okumadım der Kur'an-ı Kerim'in adamı. Sen bir harfini değil hiçbirini doğru okumadın. Çünkü Kur'an-ı Kerim diyor, sen vallahi alim de değilsin, hafız da değilsin, kurra da değilsin, müttakî de değilsin. Çünkü sen Kur'an-ı Kerim'in bir harfini düşürmek değil, tamamını düşürdün ya. Neden? E hiç uygulamadın ki Kur'an'ı. Faizi yiyorsun, bira içiyorsun, efendim, kumar oynuyorsun, parama bakıyorsun, evinde televizyon... Teyf, levh, sefa, bolluk, israf, kötülük, tembellik... Ee, hani Kur'an? Kur'an-ı Kerim insanın hareketlerine gelecek, hareketlerine tesir edecek. Hareketleri Kur'an'a uygun hareketler olacak, icraatı, bir. Bir, hareketlerine tesir edecek. Bu adamın hareketi Kur'an yolunda, tam Kur'an'a uygun, diyecekler, denilecek, öyle olacak. İki, ahlakına tesir edecek, ahlakı Kur'an olacak. Sen Kur'an ahlaklı mısın? Şeytan ahlaklı mısın? Bencil misin? Kibirli misin? Gururlu musun? Hasetçi misin? Cimri misin? Pinti misin? Evet. Ha, o zaman senin Kur'an'da izin yok. Kur'an senin içine girmemiş. Senin ahlakını Kur'an düzeltememiş. Derviş misin? Ne dervişi? Devirmişsin sen kamyonu yolda. Derviş değilsin. Uçurma devirmişsin kamyonu. Söz dinlemezsin. Nefsini yenmezsin. Hocana itaat etmezsin. Tesbihini çekmezsin. E ne oldu? Nerede kaldı? Evet, bunları hep kendi kendimize soracağız, insaf ile kararı vereceğiz. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Efendimizin evine girerken bir örtü görmüş geri dönmüş, girmemiş. Hazreti Ali Efendimiz anlamış vaziyeti koşmuş peşinden, ya Resulallah. evimize geliyordun girecek gibi oldun girmedin geri döndün. Bir şeye mi kızdın? Ne var? E, o örtü ne? İşte küçük bir örtü de, o örtüyü satsaydın da parasını fukaraya tasattık etseydin ya diyor, bir örtü, dört dirhemlikmiş, yani çok fazla bir şey değil, bir hemen bir salkım üzüm almışlar, hastaya götürmüşler o zaman, dört dirhem, dört salkım, yani iki üç dört kiloluk üzüm parası, en kaliteli üzüm, çavuş üzümü efendim bilmem kokulu yüzüm vesaire neyse yani o kadarlık işte öyle bir perdeyi efendim görünce geri dönmüş peygamber efendimiz bizim halimiz ne olacak bizim işimiz ne olacak onun için aziz muhterem kardeşlerim elimizi vicdanımıza koyacağız bak evet sen kadı mısın değilsin hakim misin değilsin hocam elhamdülillah ben bu hadisten paçayı kurtardım çünkü benim mesleğim hakimlik kadılık değil sen de doğru hükmedeceksin. Kendi hakkında, hanımın hakkında, çoluk çocuğun hakkında sen de doğru hüküm vereceksin. Kendine de zulmetmeyeceksin. Günah işleyen ne yapıyor? Günah işleyen ne yapmış oluyor? Nefsine zulmetmiş oluyor. Kendisine neden? Cehennemde yanacak bu ucuz. Cehennemde yanacağı için günah işleyen ne yapmış oluyor? Nefsine zulmetmiş oluyor. Nefsine zulmedenler, günahkarlar. Neden? Kendisinin cehennemlik ettiği için. O bakımdan hiç zulüm yapma, yapmamak için her şeye dikkat etmek lazım. Evet, adalet, adalet şahsen de lazım bir de. Kendi nefsimize karşı haksızlık yapmamak bakımından. Hakkını vermek, haksızlık yapmamak. Ezmemek, efendim hakkını vermek, her şeyi ölçülü yapmak, şımartmamak. Ailemize karşı da adalet olmamız lazım. Evlatlarımıza karşı da adaletli olmamız lazım. Toplumda da adaletli olmamız lazım. Devlet idaresinde de adaletli olmak lazım. Her şeyde hakkaniyet, adalet esas olması lazım. O bakımdan e, İslam'ın en önemli emirlerinden birisidir. Adalet. Velev ala enfusiküm evil valideyni vel eğer adalet yaptığın zaman kendi zarara uğrayacak bile olsan hüküm senin kendinin aleyhine bile olacak olsa, ana babanın bile aleyhinde olacak olsa akrabalarının bile aleyhinde olacak olsa o hükmü vereceksin. Şu şöyledir, çarp imza bitti. E aleyhinde oldu bu ne yapalım? Adalet Allah'ın emri bu. Diyecek kendi aleyhinde, ana babasının akrabasının aleyhinde bile olsa adaletten ayrılmaması gerekiyor. Müslümanlık bu, Müslümanlık Lahla değil, kolay değil. Zor da değil, kolay da değil. Biliyorsun ama yapamıyorsun. İşte zorluğu burada. Kolay, bilmesi kolay. Kimsenin hakkını yeme. Kul hakkı yeme. E yiyorsun, tatlı geliyor. Beleşten bedavadan, tatlı geliyor, yutuyor millet. Hani, deveyi hamuduyla yutmak derler. Deve kocaman bir mahluk, zaten ağızdan sığmaz. Efendim, kocaman bir mahluk, bir de hamudunu bile çıkartmıyor. Devenin üstündeki semeri, memeri her şeyiyle lok yutuyor. Yani hiç ayırmadan semerini, kemerini ayırmadan yutuyor. Haram, helal demeden yutuyor. Adaletli olacağız. Çok dikkat edeceğiz. Şaka değil bu. Çok mühim bir iş yani. İşin temeli. Her işimizde ölçülü, dengeli, adaletli olacağız. Terazi elimizde olacak. Hak'tan milim ayrılmayacağız. Santim ayrılmayacağız. İkinci hadis-i şerif. Ben bugün yozluyum aslında Ankara'ya. Bu dersi yapmayacaktım da ama gene e, ayrılmak istemedim dersten. Efendim, sorumluluktan korktum. Geldim. Efendim e, Birkaç tane de olsa okuyalım dedim. E, çok mühim bir hadis-i şerif bu. İnsan adaletten ayrıldıysa, hakim ayrılınca Allah yanından çekiliyor, şeytan yapışıyor. Şeytan ona yoldaş oluyor. İnsan da alalet, adaletten ayrıldı mı? Öyle olur muhteram kardeşlerim. Şeytan insana diş geçirdi mi? Yapıştı mı? O zaman insan iyiliği sezer. Yapmak ister, yapamaz. Yapmak ister, yapamaz. Kötülüğü anlar. Kötü olduğunu bırakmak ister, bırakamaz. Bırakmak ister, bırakamaz. Neden? Şeytan bıraktırmıyor. Ya bunun pençesine düşmüşüm ben. Nasıl kurtulacağım? Mühim olan o. Bak hadis-i şerifi okudum şimdi şu öğle namazında bir camiyi açtık orada okudum peygamber efendimiz buyurmuş ki 5 tane ev bir yerde olursa müslümanlar bir yerde 5 ev kurmuşsa dağda yaylada ovada köyde sahilde penhada ovada bayırda çayırda kırda kırsal kesimde 5 tane ev yan yana oldu 1 2 3 4 5 5 ev yan yana oldu mu ezan okumak kahmet getirmek cemaatle namaz kılmak bunların boyununa vazife olur böyle yapmazlarsa işe hüzeya şeytan. Şeytan onlara dişini geçirir, hakimiyetini kurar, onları hakimiyeti altına alır diyor Peygamber Efendimiz. Ha işte öyle bir durum olur da şeytan insanı avucuna geçirirse, pençeyi takarsa, halkayı burnuna takarsa efendim oynatır insan. O zaman kurtulmak istersin kurtulamazsın. Ayı ayıcığın elinden kurtulmak istemiyor mu? İstese ama kurtulamıyor. Ayı, ayıcıyı yenebilir mi? Karşı karşıya gelseler, oh, ah o ayının burnundaki o halkı olmasa, o zaman çingeneyi devirecek aşağı, yenecek ama, daha kuvvetli ama, çingene burnunu çektiği zaman halka burnunu acısınca, ay ay, ay diyor, vay vay diyor, bağırıyor, neyse, bir şey yapamıyor, halk ince kalkıyor, otur oturuyor, efendim, teza koyup oynatıyor ayıyı. Şeytan da insana hakim olduğunu insan kurtaramaz. Ne yapacak? Şeytanın hakimiyetine düşmeyecek. Biz onun için bak ne diyoruz? Derviş olanlara, yeni ders alanlara abdesti geldi. Abdesti geldi mi şeytan yanına sokulamıyor. Heh, şeytan yanına sokulamayınca insan hayırı kolay yapar. Şeytan yanına sokuldu da pençeyi taktı mı şeytanın yakasından kurtulmak zor olur. Sinek örümceğin eline geçmişse kurtulur mu? Yakalandı. Zor olur. Koyun kuzunun eline geçti mi kurtulması zor olur. Avcı gelecek, tüfeği patlatacak mı? Kafasına vuracak kurttan kurtaracak filan. Neyse yani avcı nerede, çoban nerede, kurtuluş nerede yani kolay değil. O bakımdan şeytana efendim e, kapılmamak için adresi gezeceğiz. Efendim bak, bu şeylere dikkat edeceğiz. Bak adaletten ayrılınca da şeytan yapışıyor insana. Ha, bir de o sebepten yapışıyormuş hay Allah ben onu bilmiyordum. Demek ki adaletli olacağız şeytan yapışmasın diye. E, namaz kılmayınca da cemaatle namaz kılmayınca da bir yerde şeytan yap, yapışıyormuş, hakimiyetini kuruyormuş. Ha, demek ki beş aile bir araya geldi mi? Bir cemaatle namaz kılma yeri yapacaklar. Demek ki cemaat olacaklar, ezan okuyacaklar, şeytan kaçacak, kâmet getirecekler, şeytan kaçacak, şeytan sokulamayacak, adalete olacak, efendim zikirli olacak, efendim adaletli olacak. Efendim Allah'a sığınacak, Aman Ya Rabbi diyecek, Euzu bin Lahirine şeytanın racim diyecek. Ne demek? Racim şeytanın şerinden. Efendim Allah'a sığınıyorum demek. Taşlanmış, kovulmuş Allah'ın rahmetinden tar edilmiş olan bu melun şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyorum diyecek. Yani Ya Rabbi beni koru demek bu. Sığınıyorum ne demek? Yani sana sana geliyorum, sana sığınıyorum. Sen beni bu bu mahluktan koru. Bu çok korkmuş mahluk. Aman Ya Rabbi diyecek beni. ''Aman senin yanına geldim, sana sığındım.'' diyecek, Allah'a sığınacak. Allah'a sığındı mı bir insan, Allah'a iyi kulu oldu mu şeytan o zaman da tesir edemez. ''İnnehu leyselahü sultanun alellezine ameni ve alâ rabbihim yetevekseylû.'' İman edip de Allah'a tevekkül edenlere de şeytanın tesiri olamıyor. İman edeceğiz, Allah'a sımsıkı bağlanacağız, tevekkül edeceğiz. Rabbim diyeceğiz, Rabbim bana yardım eder'' diyeceğiz. ''Sana sığındım yarabbi'' diyeceğiz. Bismillah diye evden çıkacak. Bismillahirrahmanirrahim diye. Ya Rabbi beni günahlardan koru diyecek. Çarşıya pazara girerken zikir ederek girecek. Şeytandan beni koru diyecek. Harama bakmayacak. Günahı işlemeyecek. Haram lokma yemeyecek. Korunacak yoksa kolay değil. Şey hazır atlama hazır düşman. Evet, ikinci hadis-i şerif. İnna Allaha da'in hatta yak diye deleh. Maalem yekün deynuhu piyma yekrahu Allah. Uharisarihinde filan, efendim Darimi, Taberani ve diğer beyhaki gibi kaynaklar rivayet etmişler Abdullah ibni Cafer'den hadi Allah'a diyor ki peygamber efendimiz in Allah'a naat dayin. Allah, deyini olan, borcu olan kimseyle beraberdir, borçluyla. Boşlanmış adamla Allah beraberdir. Ne zaman? Hatta yaktıya deynehu. Borcunu ödeyinceye kadar borçlunun yanındadır Allah. Mâlem yekün deynuhu tîmâ yekrahullah. Borcu Allah'ın sevmediği konuda olmayacak. Adam kumar oynayacağım diye arkadaşından borç almış. Öyle borçlunun yanında değil. Efendim, felekten bir gün çalışacağım eğleneceğim, gezeceğim, tozacağım, yılbaşı yapacağım bir arkadaşımdan borç almış. Yoo, öyle günah konusunda değil. Allah'ın sevmediği konuda değil. Allah'ın razı olacağı bir konuda borçlanmış, ev yapacağım demiş. Çocuğumu evlendireceğim demiş. Param yetmedi demiş. Çok sıkıştım demiş. Yardım eder misin demiş. Borçlanmış. ödeme niyetiyle. Yok etmek maksadıyla değil. Alırım da oynatırım bunu parmağımda vermem, üç sene, beş sene geciktirim niyetiyle değil. Ödemek niyetiyle. Şimdi öyle kötü insanlar var ki, borcu alıyor, alırken yalvara yalvara alıyor, verirken yalvarta yalvarta vermiyor. Yalvarttırıyor, vermiyor. Ya adamın parası bu. Kefaldir, senin paran değil. Yalvara yalvara istedim, vermiyor. Bir sene, iki sene, üç sene geçiyor. Hala vermiyor. O tabi fena. İyi niyetli bir borçlunun Allah yanındadır. Hem ödemesine yardımcı olur hem de acir ona rahmet eder vesaire. Yani bütün mesele iyi niyetli olmasına bağlı olmuş oluyor. Borcunu ödeyinceye kadar Allah ona yardım eder demek yani. Gayret verir, işini rast getirir, borcunu ödeyecek fırsatlar önüne çıkartır. O da borcunu ödemek niyetinde olduğundan çalışır. Çabalar, oh tamam biriktirir getirir alacaklısına verir, biriktirir alacaklısına verir. Ya daha müddeti dolmadan bitirdin eh, elhamdülillah elime fırsat geçti ödedim kimisi borcu tehir edince enflasyondan değer düşecek diye ne kadar geciktirirse o kadar iyi diye geciktiriyor şeytan mı herkes işin kolayını bulmuş yani tabi sen kar ediyor gibisin borcu veren de zarar ediyor gibi ama aslında sen çok zarar ediyorsun bu iş işte. Allah biliyor her şeyi niyetini de biliyor onun için borç almama çalış ...ama mecbur olduysan, aldıysan... ...ödemeye çalış. Eline geçince... ...borçlunun katık yemesi bile... ...caiz değil. Borcunu bir an önce... ...öde, ondan sonra... Efendim, bak, e, ...dondurmayı bilmem... ...baklavayı, kaymağı falan sonra yersin. Evlen şu borcunu bir öde bakalım. Adam... ...araba alıyor... ...ev alıyor... ...şunu yapıyor, bunu yapıyor... bakıyor. ...bizim borçlu getirecek de benim paramı... ...bana verecek. Adam her şeyi yapıyor. Biz dergileri basıyoruz, Anadolu'ya gönderiyoruz. Efendim, satıyor, abone yapıyor. E biz onlarla kağıt alacağız, dergiyi yine basacağız, hizmet yapacağız İslam'a. Parası vermiyor. Bu sefer abone olan şahıs bize şey yapıyor. Ya ben parasını verdim, derginin, dergilerim niye gelmedi? E derginin parası gelmedi, ben nereden bileyim senin abone olduğunu. İşte falanca abone parası ona verdim açıyorsun buluyorsun ya falanca sana abone parasını vermiş. Sen de bana verecektin bunu da ben de ona şey göndereceksin. Hocam kusura bakma işte ev, ev aldım da araba aldım da e kerata yani e, bu para sana öyle yapasın diye de senin para mı? Sen bunu şeyine versene herkesin işi var gücü var biz burada hizmet yapacağız diye canımız burnumuza geliyor. Yani böyle civir oluyor zulüm oluyor. Bunları yapmamak lazım. Evet Üçüncü hadis-i şerif. İnna Allahu teala vitrün. Yuhibbu'l vitr. Fe evteri ya ehlel Kur'an. Bu İbn Mesut'tan, efendim Tirmizi Hasan hadis diye rivayet etmiş. Daha başka kaynaklarda var. Ebu Hüreyre'den de rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. İnna Allah'a vitrün. Allah tektir. Vitir tek demek. Allah tektir. Allah tektir yani birdir, tektir yuhni bul bitir, teki de sever yani onun için biz mesela tek rakamlara daha çok şey yapıyoruz mesela üç defa subhanallah falan diyoruz ee, şeyimizi yıkarken elimizi, ağzımızı yıkarken suyu üç defa veriyorsa yani tek rakamına işte bundan dolayı riayet etmen çalışıyoruz Allah tek ki, teki sever vardır bir hikmeti Evli Allah'tan büyüklerimizden bir tanesi kendisine çiçek getirmiş birisi bakmış çift, altı tane veya dört tane Evladım demiş, yani bunu bir tane daha az yapsaydım veya bir tane daha fazla yapsaydım, tek olsaydı da hadise uygun olsaydı. Çünkü bizim büyüklerimiz, dervişlerinin tam Peygamber Efendimiz'in yolunda yürümesi istemişler. Her şeylerini sünnete uydurmasını istemişler. Sakal, bıyık, kılık, kıyafet, kazanç, harcamat, tasatlık, yaşam, her şey sünnete uygun olmasını istemişler. Öyle olması lazım. Söz, sohbet, arkadaşlık, ahbatlık, karılık, kocalık, babalık, evlatlık, her şey. Allah'ın üzerinde uygun olması lazım. Ha. Allah tektir, teki sever. Ama bir de tek bir şey daha var. Bir şey daha var tek. Vitir namazı var tek. O da üçten. tane. Bir, iki, üç. Hiç olun gibi üç namaz yok. Hep çift çift çift gidiyor. Efendim, vitir, tek. Ha. Vitir namazını sever Allah. O da bir tek bir namaz, enteresan bir namaz. Efendimiz de çok tavsiye etmiş vitir namazı kılmayı. Eskiden yası kılınırmış. Geçermiş saatler. Gece tam yatacağı zaman vitir kılarlarmış. Gecenin sonuna doğru kılarlarmış. Hatta biraz yatıp dinlenip kalkıp öyle kılarlarmış. Sonra birkaç kimse yatıp uyanamayıp da kaçırınca yasıdan sonra hemen kılıvermişler. Yani kaçırmayalım diye. Aslında şöyle tam yatacağı zaman da fikir namazını kılıp, öyle yatmak lazım. Onun için فَاَوْتِرُوا ya اَهْلَ Kur'an, <الْقُرْآن> Ey Kur'an ehli Müslümanlar! Siz de kılın, diye fikir namazını tavsiye ediyor Allah-u Alem. Bu hadis-i şerifin bir manası da o yani. Allah peki sever, o tek rekatli olan vikir namazı da çok sever. O vikir namazını kaçırmayın, kılın ey Kur'an ehli. Ey Kur'an'ı seven Müslümanlar diyor. Vitri namazı onun için Efendimiz çok tavsiye ettiğinden e, vacip olmuş. Yani sünnet değil, vitri, vacip. Vacip bizim mesajımıza göre. Farza yakın yani. Onun için kılıyoruz elhamdülillah. Yatsızın arkasından kılıveriyoruz. İşte o namazı mutlaka kılmak lazım. Seviyor oğlum. Evet, üç tane hadis-i şerif oldu. Burada bırakalım, 91. sayfanın başında. <gülüyor>